Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşının yine arkadaşını, öbür arkadaşını ve sonunu düşünerek akıbetini düşünerek onun menfaatine yapmış olduğu öğütleri bu malına, mülküne bel bağlayanın dinlemediğini görüyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah 42. ayet-i kerimede bize şunu haber veriyor. Ve uhita bi Onun bütün geliri, mal varlığı, mahsulü kuşatıldı. Yani telef edildi, helak edildi. Böylelikle kardeşinin kendisine yaptığı uyarıların birincisi ne oldu? Gerçekleşmiş oldu. Faṣbaḥa yuqallibu kaffayhi alā mā anfaqa fihā. Böylelikle diyor o kişi orada yaptığı harcamalar sebebiyle ellerini oluşturacak şekilde, oluşturur şekilde sabahı etti. Yani yaptıklarına, ettiklerine, söylediklerine, tutumuna pişman oldu. Ve hi khawiyetun ala Ve o bahçesi evanım çardakları üzerine çökmüş vaziyetteydi. وَيَقُولُ يَا لَيْتَن۪ي bir اُشْرِكْ بِرَبِّي اَحَدًا Keşke Rabbime ortak koşmasaydım kimseyi Keşke kimseyi Rabbime ortak koşmasaydım de diyordu O hale geldi وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ Allah Allah'tan başka Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluk olmadı. Kimse ona yardım edemedi. Ve ma kana muntasira. Kendisi de kendisini koruyamadı. Demek ki burada ben keşke Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım ifadesi onun Yes halinde bunu söylediğini anlıyoruz. Yani artık hayatta kalmaktan yana ümidinin kesildiği bir yerde, ümidinin kesildiği bir noktada bunu söylediğini görüyoruz. Hunalikel velayetu lillahi'l hak. İşte gerçek dostluk orada öyle bir yerde Hak olan Allah'ın dostluğudur. Fayda verecek olan dostluk Allah'ı dost edinmektir. Yalnız Allah'ın dostluğu fayda verir. Yalnız Allah'ın rızasına uygun dostlukların insana faydası olur. Huwa hayrun sevaben ve hayrun hukbe. Sevabı da, akıbeti de en hayırlı olan odur. O hem sevabı itibariyle en hayırlı olandır hem de cezalandırması veya akıbeti itibariyle en hayırlı olandır. Şimdi böyle bir canlı örnek ahiret ve dünya ile alakalı iki kişinin tutumu ve bu tutumların akıbeti. Cenab-ı Allah burada bir örnek daha veriyor. Çünkü hatırlayacak olursanız burada nedir? وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ 32. ayet böyle başlıyor. Onlara iki adamı misal ver. Burada yani 45. ayeti kerimede وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ dünya diyor. Bir de onlara ...dünya hayatını misal ver. Dünya hayatının örneği. Kur'an-ı Kerim... ...temsillerle... ...misallerle... ...örneklerle... ...anlatmak istediği maksadı, mesajı... ...kullarının, Cenab-ı Allah kullarının... ...kalbine, kafasına, zihnine daha güzel yerleştiriyor. Onlara... Dünya hayatının misalini şu şekilde ver. Neymiş? Keme in anzelnahu min esema. Dünya hayatı semadan indirdiğimiz bir suya benzer. Semadan gökten indirdiğimiz bir yağmur gibidir. Fakhtalat bihi nbatul arz. Yerin bitkisi o suya karıştı. Bunun manası o su yere karıştı. Yere karıştıktan sonra yer dolayısıyla da bitkinin içerisine karıştı. Yani dünya hayatı Adem oğlunun içine bu şekilde sinerse. Ademoğlu Dünya hayatının sevgisini Suyun bitkiye karışması gibi Kalbine Ruhuna yerleştirecek olursa Ne olur? O bitkinin akıbeti Ne olacaksa Onun da dünya hayatının sevgisinin Kendisini vardıracağı yer Onun gibi olacaktır Suya karışan Halbuki su Hayat unsurudur. Suya karışan, daha doğrusu inen ve bitkiye karışan o su sonunda bitki ne hale gelir? Su da onunla o hale gelir. Ne olur? Fe asbaha heşimen tezruhur yah. Derken o bitki rüzgarların savurduğu çerçöp olur. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz, ondan sonra yerin bitkisinin içerisine karışan ve sonunda rüzgarların savurduğu çör çöpe dönen bir su gibidir. Suyun kontrol edilmemesi halinde fayda değil belki zararı olur. Bütün güçler öyledir. Cenab-ı Allah o manada bize akıl fikir vermiş, kainatı kullanabilme, kainatın güçlerini kullanabilme, ve ondan yararlanabilme imkanını vermiştir. Eğer diyor Cenab-ı Allah burada dünya sevgisi sizin kalbinize yer kalbinize yerleşecek, kalbinizde yer edecek olursa. Gerçekte hayat sebebi olan o suyun bir bitkinin içerisine karışıp o bitkinin neticede rüzgarların savurduğu, rüzgarların savurduğu bir çerçeğe dönüşmesi gibidir diyor. İşte dünya hayatının sevgisi de bir insanı böyle bir değersizleştirir, kıymetini azaltır. Rabbin nezdinde Değerli olan bir şeye talip olmamış olur. Ahireti terk etmiş, ihmal etmiş olur. Tıpkı burada misalde, az önceki misalde geçen iki adamdan birisi gibi. Ve kâne'llâhu alâ kulli şey'in muktedir. Esasen Allah her şeye kadir olandır. Kadir ve muktedir olandır. Şimdi misali verilen dünya nedir? Bu dünyanın hangi tehlikeleri Önemli ve belli başlı Tehlikelerdir El malu vel Mal Ve evlatlar Çocuklar Zinetul hayati dünya Dünya hayatının Süsüdür Süsün meşru olanı vardır Meşru Olmayanı vardır Kadın Belli bir ölçüde belli hudutlar dahilinde süslenir. Meşru ölçüştür bu. Erkek aynı şekilde erkekliğiyle bağdaşacak şekilde belli ölçülerde süslenir. Fakat bundan sonrası caiz değildir. O sınırı aşması erkeğin de kadının da caiz değildir. İşte mal ve evlatı da kendilerine meylimizin Kendimizi onlara kaptırmamızın bir sınırının olduğunu hissettiriyor burada. Nasıl ki süslenmenin bir sınırı varsa ve belki oldukça darsa değil mi? Erkeğin nihayet süslenme sınırı mahmuttur. İşte meşru güzel bir elbise giyinecektir. Çok lüks olmayacaktır. Orta yollu bir elbise olacaktır. Gümüş kullanabilecektir, altın kullanamayacaktır, onun da belli sınırı vardır vesaire vesaire. İpek giyinemeyecektir. Kadın için ipek ve altın helaldir, kocası kocasına süslenecektir, efendim namahremin karşısına süslü, tesettürsüz çıkmayacaktır gibi sınırları var dikkat ederseniz. İşte dünya hayatı da evlat da, bal ve evlat da bir süs gibidir kendimizi bunlara belli bir sınıra kadar kaptıracağız. Bunlar bizi günaha çekecek kadar bize hakim olmamalıdır. Bana olan sevgimiz nereden gelirse gelsin dedirtecek kadar olursa, mal bizim için tehlikedir. Evladımıza olan sevgimiz, onun meşru olmayan, İslam'da bir yere oturmayan, isteklerini kabul edecek kadar bizi zaafa düşürecek noktaya gelirse bu meşru olmayan bir sevgidir. Bu sevginin orada sınırlandırılması lazım. Vallahi sen benim evladımsın. Ben seni çok seviyorum. Fakat Rabbimden korkarım. Senin İslam'a uymayan isteğini yerine getirmem. Baba bana araba al, al. Fakat paran yok bankadan kredi çeker. Hiç kusura bakma. Arabasız kal. Araba senin için çok hücumlu da olabilir. Veya buna benzer. Meşruiyet bu. Vel bâkiyâtü sâlihat geri kalan baki kalacak olan ise salih amellerdir. O salih ameller ise hayrun inde rabbike fevâben ve hayrun emele. Sevap itibariyle de Rabbin nezdinde daha hayırlıdır. Emel umut edilecek şeyler olmaları itibariyle de daha hayırlıdırlar diyor. Dünyanın sonu bakın dünyaya olan dağılılığımız <gülüyor> zinetül hayati dünya dedi ya bal ve evlat dünya hayatının süsü şu dünyada en güçlü ve en kalıcı şeyin sembolü ne? Dağlar. İşte bakın dağların durumu ne olacak? Ve yâme nuseyyirul cibel O günü hatırla ki biz o günü dağları yerlerinden yürüteceğiz. Ve teral arda bârize Yeryüzünü de o şekilde içindeki her şey dışarı çıkmış. Ölüler, zenginlikler, hazineler vs. bu tefsirlerden birisi. Diğeri ise bitkinin dağın, yüksekliğin, tümseyin bulunmadığı, dümdüz bir vaziyette göreceksin. Niçin? Çünkü dağlar yürütülmüş olacak. Tabi burada Cenab-ı Allah'ın kudreti ile o dağları yerine oturtan, koyan, yeri kendileriyle dağlarla sağlamlaştıran, dilediği zaman ve zamanı gelince bu dağları da yerlerinden oynatacak. Şu dünyada dağlar bile yerinde oynatılacaksa Allah'ın rızasına aykırı olarak bu dünyanın nesine meyledilsin? Hiçbir şey sağlam durmuyor. Dağlar bile yerinden oynatılacağına göre dünyaya olan bütün bağlılıklarımızın ve meylimizin meşruiyet ölçüleri içerisinde olması gerektiği belirtiliyor. İşte o elbaqiyatü salihat kalıcı olan salih ameller o zaman mevzu bahis olur. Felem nuğadir minhum ahada. Onlardan hiçbirisi bizim hükmümüzün, takdirimizin dışında kalmayacaktır. Onlardan hiçbirisini ihmal etmeyeceğiz. Onlardan hiçbirisini efendim dışarıda tutmayacağız. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ سَفَّ Ve Rabbinin huzuruna bir saf halinde arz edilmiş olacaklar. Bir saf. Biz ya şu kadar milyar insan dünya yaratıldığından beri şu kadar kıyamet şu tarihte koparsa ve bu şekilde insanlar çoğalmaya devam ederse şu kadar kişi olacak falan filan Milyarlar trilyonlardan bahsediliyor. Cenab-ı Allah'ın azameti karşısında bütün bunlar bir saf olacaktır. Tek bir saf halinde dizilecektir. Ve öyle onun huzuruna arz edileceklerdir. Mülkün azametidir Allah bu. Allah Mülkün azametidir. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرْضًا Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi huzurumuza geleceksiniz. Malsız, mülksüz, evlatsız ve elbisesiz. İlk defa sizi nasıl yarattıksa öyle geleceksiniz. Tek bir fark var haberlerimiz. Dünyaya dünyadan fazla değer verecek olursanız belki veriyosu aldatır kendisini. Dünyanın değeri dünya kadardır. Dünya bizim Allah'ı unutmamızı sağlayacak kadar değerli olamaz. Dünya bizim Allah'ın emir ve hükümlerini ihmal etmemize sebep olacak kadar değerli olamaz. Çünkü onun huzuruna dünyalıktan sahip olduğumuz, dünya hayatında sahip olduğumuz hiçbir şeyi beraber almadan çıkacağız. Yanımızda hiçbir şey olmayacak. En sevdiklerimiz, eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, arkadaşlarımız belki bunların hiçbirisi olur. Hatta olmayacak Belkisi yok. Herkes çünkü orada nefsim nefsim diyecek. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam hariç. O ümmetin ne oldu diyecek. Ya. Ondan sonra bel zaamtum en len Bu da kafirlere bir hitaptır. Hatta siz Bizim sizin için bir buluşma zamanı yaratmayacağımızı, gerçekleştirmeyeceğimizi zannettiniz. Ama durum öyle değil. Ve vud'i'al kitap. Kitap ortaya konulmuş olacak. Nedir bu kitap? Amel defterlerimiz yani. Amellerimizin yazılı olduğu küçük büyük mükellef olduğumuz andan itibaren efendim son zamanımıza kadar mükellefiyetimizin son anına kadar ne yaptıksa, her şeyin yazılı olduğu <gülüyor> Feteral mücrimine muşfiqine mimma fihi. mücrimleri günahkarları suçluları onda yazılı olandan ...korku ve endişe içerisinde göreceksin. Ne adıbillah. Ve, ve üstelik diyecekler ki... ...ya veyletene vay bizim halimize... ...va veyla diyecekler. Ne oldu bize? Ne kötü bir durumdayız. Vay başımıza gelenlere... Mâlihâzel kitap Bu kitaba ne oluyor? Neden böyle bu kitap? La yugâdiru sagîraten ve lâ kebîraten illâ asâ Küçük büyük yazıp kaydetmediği hiçbir şey bırakmamış. Ne yaptıksa hepsi var. Küçük büyük fark etmiyor. ve buldular <gülüyor> Üstelik yaptıklarının da önlerinde hazır edilmiş olduğunu görecekler. Ne ne demek yani? Yaptıklarının müşahhas olan cezası onların huzuruna getirilmiş olacak. Sizin işte amel defterlerinizi gördünüz. Kendiniz ifade ettiniz küçük büyük her bir şeyi ihtiva ediyor. İşte o ihtiva ettiği muhtevaya uygun olarak sizin de yaptıklarınız burada huzurunuzda. Yaptıklarınızın cezasının hazır edilmiş, huzura getirilmiş olduğunu göreceksiniz diyor. Ve la yuzlim rabbuk Ve Rabb'in hiçbir kimseye zulmetmez. Kimseye zulmet amentu billah. Aynen öyle. Ha, burada sözle söyleyecek bir şey yok. Ne biçmek istiyorsan onu ateceğiz. Ona göre. Rabbim sonumuzu hayır eylesin diye. Amin. Amin. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ bakın Bir önceki ayet-i kerime ahiretti. Bu ayet-i kerime ise başlangıçtır. İnsanlığın atasının var edilişinden önce ne olmuştu. İşte Kur'an-ı Kerim bizi baştan sona, sondan başa filmi ifade ediyorsa tam bir şerit olarak gözümüzün önüne seriyor. Canlandırıyor. Ahiretteki bu sonucun sebebi de bu kavga, bu mücadele, bu ayrılık, bu gayrılık ne zaman, nereden kimin tarafından başlatıldı ve nereye kadar geldi dünyada bu nasıl yansıdı ahirette nasıl ortaya çıkacak Kuran-ı Kerim bu manada eşsiz bir kitap hiçbir din bırakalım ideolojiler bilmem neler çünkü onlar dünyanın ötesini bilmiyorlar ve kabul etmiyorlar zaten hiçbir din hiçbir akide Kur'an-ı Kerim kadar hiçbir kitap Kur'an-ı Kerim kadar İslam kadar beşeriyetin başından sonuna kadar ifadeinde ise geçmişteki, hali hazırdaki ve gelecekteki tarihini bu tarihinin dinamiklerini, esas hareket noktalarını, kalkış noktalarını, sebeplerini, sonuçlarını Kur'an-ı Kerim kadar açık, net, vazı ve anlaşılmayacak bir şey bırakmayacak surette ortaya koyan başka bir kitap yoktur. Biz inanmıyoruz. Öyle olmayın. Bir şey değiştirmez ki. Biz bilmiyoruz. İşte Allahü Teala size bildiriyor. Bildiriyor. İşte bu ayet-i kerime Şimdiye kadar anlatılanların o sabah daha doğrusu dersin başından itibaren okuduklarımızın adeta hülasasını, özünü, ana fikrini, temasını teşkil ediyor. Diyor ki, Ve izi kulna lil melâike, şimdi ey insan diyor, sana bunca anlattıklarından sonra şunu hatırla, biz vaktiyle meleklere lil melaiketi sucudu Ademe secde edin demiştik. İşte orada başlıyor tarihimiz. Sesejedû illâ İblis. Bütün melekler secde ettiler. İblis müstesna. Niçin? Çünkü o kâne min cin. O cillerden değil, meleklerden değildi. Melek olsaydı Allah'a isyan etmezdi. Allah'a itaat. Melekler arasındaydı olabilir. O ayrı bir şey. Arasında olmak, onlardan olmayı gerektirmez. Şu anda bizim aramızda bizim gibi insan olmayan bir gün şeyler de var bizim içimizde. Yani bu kamerası var, şusu var, busu var. Bizden olmayan ki. Arasında olmak, ondan olmayı Gerektirmez. Bunun için diyor fefeseka an emri rabbi Rabbinin emrinin dışına çıktı. Fısk aslında kök olarak Arap dilinde tomurcuğun kabuğunu çatlatıp dışarıya çıkması demek. Diyor. Kök anlamı bu. Çizgi dışına her bir çıkışa fısk denilir. Ondan sonra mecağı Çizginin dışına, meşruiyetin dışına her bir çıkışa fısk ve fasıklım denilir. O Rabbinin emrinin dışına çıktı. Böyleyken diyor, şu soruya bakın. Yani o kadar açık ve net ki, İblis Rabbinin emrine itaat etmedi, Rabbinin emrinin dışına çıktı. Peki diyor. Durum bu iken tetahizunehu ve zurriyatehu eulia'a min duni ve hum adu. Durum buyken siz onu ve onun soyundan gelenleri ve kendileri size düşman oldukları halde beni bırakıp veli mi edineceksiniz? Dost mu edineceksiniz? Bu akıl mı diyor yani? Böyle bir şey iş, bu, bu, bunu yapmak akıllılık mı? Ota baştan beri benim sizi yüceltmemi, yani babanız Adem'i, meleklerin ona secde etmesini emredecek kadar yüceltmemi kıskandı. Bunu kaldıramadı. Size ve sizin soyunuzdan Adem'in soyundan geleceklere savaş açtı. Bunun bu hiken. Onu ve onun soyundan gelenleri beni bırakıp üstelik onlar size düşmanken nasıl veli edinirsiniz, dost edinirsiniz diyor. Bunun akla mantığa uyan bir tarafı var. Gerçekten Kur'an-ı Kerim doğru söylüyor. <gülüyor> Fakat insanların çoğu akletmezler. Akıllarını kullanmazlar. Onun için her bir günah akılsızlığın neticesidir. Aklımızı kullanmayışımızın neticesidir. İnsana da akılsızlık yakışmadığına göre günah da yakışmaz. Akıl olmak icap ediyor. Bi'seli zalibine bedelâ. Zalimlerin bu yaptıkları ne kötü bir değişimdir. Değiş tokuştur. Onlar Allah'ı dost edineceklerine onu bırakıyorlar. Düşmanı, iblisi ve iblisin soyundan gelenleri dost ediniyorlar. Bu ne kötü bir alternatiftir, ne kötü bir değiştirmedir. Ne kötü bir değişikliği, de, değiş tokuştur. Zalimler için. Zalimler bunu yapıyor işte. İnsanların çoğu zalimdir. insanların çoğu akılsızdır. İnsanların çoğu hidayet üzere değildir. İnsanların çoğu basiret sahibi değildirler. Vesaire vesaire. İşte budur. Niçin? Çünkü... Kimin arkasından gittiklerini... Düşünmüyorlar. Gitmemeleri gerektiği halde düşünebilseler... Gitmemeleri gerektiğini anlayacakları, kavrayacakları halde maalesef gidiyorlar. Dolayısıyla... Bizim bu hususta kendimize bakmamız ve hal ve hareketimizi tayin etmemiz icap ediyor. Evet, şimdi 51. ayet-i kerimeden inşallah gelecek hafta devam ederiz. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil Ezzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürseli Elhamdülillahi Rabbil